Radyo 94.9'dan herkese merhaba. Festival günlüklerindeyiz. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yeniliğe. Hoş geldiniz ve stüdyo konuğuma da dönüyorum. Lila Events'den bugün Ekşifest'i konuşacağız. Lila Events'den Seda Özer. Hoş geldiniz Seda Hanım. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, e, şimdi biz her programımıza belli bir festival ko konuyu diyoruz e, çok yakın bir tarihte e, aslında hepimizin yakından tanıdığı hı hı. ama bir o kadar da tanımadığı bir festival Eksi Fest Aynen. bugün siz bizi aydınlatacaksınız diye İnşallah. umuyoruz. E, öncelikle e, Lila'dan başlamak istiyorum. Lila Events ne yapıyor, ne, yapıyor, ne yapar? E, Lila Events genelde festival yapar. 15 yıllık bir firma. Hı hı. E, üniversite, lise ve özel festivaller gerçekleştiriyoruz. Ekşi festinde dördüncü yılındayız. Hı hı. Ee, kendi çocuğumuz gibi büyütüyoruz. 2011'den bu yana. Evet, yok 2012'de biz de evraldık. 2011'de e, baş kendileri organize ediyordu. Sonra hı hı. 2012'de biz de evraldık. E, eğlenceli bir iş yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Çok keyifli. Ee, peki e, ekşi fest ile ilgili. Ee, kısa bir tarihçe <gülüyor> alalım. Ee, tam olarak. Çünkü bir değişime uğradı. Hı -hı. Ee, Ekşifes bir evet. metamorfoz diyelim evet. ona geçirdi. Belki onu vurgulamak. Aynen e, öyle. Aynen. de girebiliriz. Hı -hı. Ee, yani aslında bu sadece sözlük yazarları için 2011'de bunun, e, yazarların buluşması için yapılan bir e, etkinlikti. Hı -hı. Sonra 2012'de. Ee, biz devraldık yine Life Park'ta yazarlar ve artı birleriyle Türkiye'nin en büyük sosyal medya buluşmasını gerçekleştirelim dedik. Katılım vesaire çok iyi oldu. E, o zamanlar daha çok Türk sanatçılar vardı. İşte Şantel vesaire Firewater gibi sanatçılar konuk oluyordu. Hı hı. E, sonrasında ya aslında çok zor bir iş yaptığımızın farkındaydık. Çünkü... Ee, ...hiçbir şeyden memnun olmayan... ...bir yazar kitlesi var sürekli. Her şeyi <gülüyor> eleştiren. eleştiren e, aynen öyle. <gülüyor> o eleştiren kitleyi... ...biz memnun etmeye ve eğlendirmeye çalışıyoruz. Ee, biraz zor aslında ama... E, eğlenceli oluyor. Her şeyin... E, ...nasıl diyeyim... ...ay buna ne derler? İşte acaba bunun için ne yazacaklar falan deyip... ...böyle sürekli kendi aramızda da... ...bunun geyini döndürüyoruz açıkçası. Eee... <gülüyor> Son iki yıldır da e, biletli yapmaya başladık çünkü dışarıdan da gelmek istiyorlardı. E, artı biriler sadece yetmiyordu. O yüzden de iki yıldır e, biletli olarak gerçekleştiriyoruz. Çok Hı -hı. da iyi geçiyor. Yani Her o geçen zaman gün. sözlük yazarları yine artı birileri ama Tabii. bu sefer dışarıdan da Aynen biletli öyle. katılım. E, yazarların bu Sene artı birleri yok. Sadece onlara bir indirim e, kodu gönderiyoruz. Hı hı. Onlar oradan biletlerini alıyorlar. E, Yine o zaman sözlük için bir ayrıcalık hı. tanınmış tabii, tabii. oluyor. Mutlaka. Yani. Onu göze <gülüyor> alamıyoruz. <gülüyor> Süper. Peki festivale katılım durumu ilgi nasıl? E, festivale katılım durumu gayet iyi oluyor. Zaten <gülüyor> e, özellikle geçen yıldan itibaren Manuço ile birlikte... Ee, ...çok daha büyük bir kitleye eriştik ve çok fazla katılım oldu. Yani rakam vereyim mi bilmiyorum ama... Tabii e verebilirsin. Yani 9-10 bin kişi net vardı içeride ki geçen Sen. sene çok fazla yağmur yağdı. Yani kapıyı evet. açar açmaz yağmur yağmaya başladı ama ona rağmen çok güzel, çok eğlenceli bir Hı -hı. kalabalık vardı içeride. Festival alanı da çamur oldu bu arada. Çamur tabii. oldu. Çünkü beton bir alan değil orası. Evet, arası. aynen Hı -hı. ormanın içi olduğu için ama e, gayet eğlenceli geçiyor. Yani Ekşi de diğer festivallerden ayıran en büyük özelliklerden biri e, ana sponsorsuz bir festival Ekşi Festi yıllardır. Hı -hı. Yani içeride sadece ...sponsor firmalar oluyor. Evet ama onlarla biz oturuyoruz. İşte bu festival için... ...ne yapabiliriz deyip... ...böyle ufak kurgular... ...geliştiriyoruz ve onlar... ...festival içerisinde o şekilde yer alıyor. Hı hı. Yani ana sponsor kesinlikle... ...almıyoruz çünkü... yani ...endüstriyel bir festival... ...değiliz. Hı hı. E, içeride çok fazla... ...sivil toplum kuruluşu oluyor. E, inisiyatifler oluyor, vakıflar oluyor. Onlara tek tek... ...stantlar veriyoruz ve gelip orada kendilerini e, anlatmalarını sağlıyoruz. Yani e, o anlamda da o sosyal tabii, e, kitleye, tabii. o sosyal buluşmayı Aynen, yani e, temin etmiş yani o sosyal dayanışmayı olur. üzümseyen <Gülüyor> kitle e, direkt orada gelip kendini oradaki herkese anlatıyor. Yani taraftar grupları da oluyor. Geçen seneden bizim hep verdiğimiz bir örnek var... Ee, bir marka World Cup alanı kurdu. Çünkü o, e, geçen sene m, Dünya Kupası Hı -hı. maçları vardı Hı -hı. ve biz onu, onun için bir World Cup alanı kuruldu. Başka bir e, ismi vereyim Vamos Bien. Onlar da gelip işte onu ona karşı çıktıklarını söyle belirten bir pankart açtılar. Baya sert bir pankarttı. <gülüyor> <o>. ama tam <gülüyor> önlerindeydi ve inanılmaz ilgi gördü. Yani ee, ...bir yerde dediğim gibi işte World Cup Hı -hı. maç izleniyor... ...bir yerde onu eleştiriyorlar Hı -hı. vesaire. Ve bu ikisinin aynı ortamda bulunması aynı çok anlamlı. Aynen Bu sene de çok fazla sivil toplum kuruluşu vakıf ee, var. Hı -hı. Onun dışında... ...yani geliyor, oraya geliyorlar ve kendilerini özgürce ifade ediyorlar... ...ve biz buna olanak sağlıyoruz. Yani çok da fazla açıkçası... Ee, ...sorgulamıyoruz, Hı -hı. ne yapacaksınız, işte şunu yapmayın, bunu yapmayın vesaire diye. Çünkü her yerde zaten bir ket vuruluyor insanlara. Evet. Ee, eğlenmeye gelmişken eğlenmek sadece, et evet, müzik, iki tane sahnemiz var. Bir ana sahnemiz, bir alternatif sahnemiz, alternatif sahnede e, grup, alternatif gruplar var adı gibi. Hı -hı. İşte onlar Hı -hı. için böyle lansman gibi oluyor, bazı grupların ilk konseri oluyor. Hı -hı. Onları da çok böyle fazla bilinmiş isimlerden seçmemeye çalışıyoruz. Gerçek alternatif. Evet bilerek öyle <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Bilinenleri de var tabii ki ama <gülüyor> böyle onlar da çok heyecanlı oluyorlar. İşte ormanın içinde çok güzel bir atmosferde konser veriyorlar güzel bir kitleye. <gülüyor> Ee, o şekilde dediğim gibi yani endüstriyel bir festival <gülüyor> olmamak için direniyoruz açıkçası. En temel konsepti Aynı oluşturan mi? temellerden biri evet. bu. Aslında ee... baktığımız zaman Avrupa festivallerinde de çıkış buradan olmuş. Glastonbury <gülüyor> sponsorsuz bir festival ürettiği Greenpeace desteğiyle hatta bunu <gülüyor> yaptılar. Ziget keza iki lira kadar bir süre öyle gitti. İlk kurulduğu aşamadan itibaren ve... Sahne olarak da yine aynı. Festivalin asıl geçeceğimiz haftalarda da konuştuğumuz gibi yeni yeteneklerin asıl kendini göstereceği yerdi festivaller. Hı -hı. Bir bakıma. Hı -hı. Evet geçen fes, hafta. Yani, gerçek evet. bir festival ruhunu Aynen taşıyor. Öyle. Bunu evet. görüyoruz. Evet. Bu öyle. çok yani, gurur da verilmiş. Evet. Çok fazla bizim Hı -hı. için. Mesela işte Çapul TV Geldi geçen sene. Ve bütün festivali canlı olarak yayınladı. Hı -hı. Yani hani normalde başka bir e, kanal ya da e, radyo vesaire sokmuyoruz o şekilde festivali canlı yayınlaması için ama hı hı. Çapul TV gelip kendi olanaklarıyla hı hı. bütün festivali e, canlı yayınladılar. Bu sene de gelecekler. Onlar Harika. yine heyecanlılar. Bakalım yani aslında sizin anlattıklarınızdan benim anladığım konsept konusunda da işte o sözlüğün içindeki o çok farklı kitleler var. Sözlüğün genel bir duruşu evet eleştirel olması hatta Aynen. bu bazen korku <gülüyor> ve şeyi yaratabiliyor. <gülüyor> artık, Ama aslında o sözlük ortamını festival alanına da bir şekilde Aynen taşımak öyle. o konseptin içinde şey olarak. E, mesela geçen sene 2014 festivaliyle e, en iyi festival ödülü aldık Ace of Mayıs'ta. Harika. Evet birçok festival başvurmuştu. Hı hı. Ön eleme oldu. E, sonrasında bizi bir sunuma davet ettiler. İşte 7 dakikalık bir sunum yaptık hı hı. bir jüri karşısında. Hepimiz yine böyle çok heyecanlıydık. Titriyorduk yani çünkü <gülüyor> e, yaptığın işi başkasına kanıtlamak. ...çok farklı bir duyguymuş... ...ve yedi dakikada onu anlatmak... Hı -hı. ...yine onu da in interaktif... ...bir şekilde anlattık ve... Hı -hı. E, ...bütün jüri ayakta falan alkışladı... ...zaten oradan çıktığımızda... Aa. ...biz bu ödülü kesin aldık dediler... Yani <gülüyor> ödül töreni böyle... ...iki buçuk üç ay sonraydı... ...alacağımızı bilerek... ...gittik oraya... <gülüyor> ee, <gülüyor> ...çok güzel bir his ve duyguymuş... ...başkaları Hı -hı. tarafından da böyle bir ödülle... ...takdir edilmek... Hı -hı. E, ...ama... ...değdiğini düşünüyorum çünkü... ...dediğim gibi farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz... ...her geçen sene üzerine bir şeyler... ...koymaya çalışıyoruz... ...ama Türkiye standartlarında tabii... E, ...birazcık zor oluyor... ...maddi manevi... ...çok zor oluyor... ...bu seneki tarihimizde 30 Mayıs... Hı hı. E, ...yani biz her sene... ...geziyi anıyoruz... ...bu festivalde yine anacağız... ...zaten gruplarımıza baktığımızda... ...onlar da biraz... ...aykırı ve... ...çok e, nasıl diyeyim? İle avucu kendilerine. Evet, yani. öyle gruplar. Yani Manu ile mesela geçen sene birçok e, gazeteye manşet olduk. Hı hı. E, işte Manu Çağ'ın söylediği sizin en büyük sorununuz başbakanınız diye bir söz söyledi ve o... Son hafta bütün gazetelerde manşet oldu ve o bizim için aslında çok güzel bir şeydi. Normalde korkulur ya öyle şeylerden evet. biz hiç o iyi süpermiş falan deyip. Böyle... Ülke olarak öyle bir alerjimiz var ifade özgürlüğü evet, konusunda evet, ki özellikle böyle enteresan dönemlerdeyiz Hı -hı. o konuda. Hı -hı. Yani o yurt dışında gayet rahat her istediğiniz şeyi eleştirebiliyorsunuz aynen. ve hatta bunun için medeni damgasını yerken <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ülkemizde böyle bir şey var. Ben şimdi e, line up'a bakıyorum da mesela Hı -hı. belki bu seneki line up'tan bahsedersek. Bir kere Selda Bağcan var. Evet. Yani e, Glastonbury'e çıkmış. ilk ve tek Türk evet. isim. Birçok ve... kişi de bunu bilmez. Yani, <gülüyor> müzisyen olarak belki çıkanlar vardır ama hı -hı. isim olarak tek ve Türk olan evet. e, Zaten şimdi de yine Bumpam projesiyle dünyada bayağı konser veriyorlar. Hatta bize de Zürich'den e, 30 Mayıs'ta dönecekler. Hı hı. hı, -hı. Zürich'te konserleri var Bumpam'le. Ee, Birdenbire rakçı oldu. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> bence. bence ne olsa yakışır ama. Evet, bence de öyle. Ben çok heyecanlıyım. Yeri Yani Türkiye'de hı hı. bu konseptle ilk defa konser verecek. Hı hı. ...bakalım ben de ilk defa... Ben yani hatta basın bülteninde şey okumuştum... Boom pemdekiler ona çok hayran oldukları için... ...aslında Aynen, ona öyle. yaklaşmışlar... ...ve böyle bir evet. proje ortaya çıkmış diye... Öyle. o öyle... ...bir e... dünya starı daha var... ...Eli <gülüyor> ...o da inanılmaz hayranıymış <gülüyor> Selda Abacan'ın... ...ki onu şeyden... E, ...sinemadan tanıyoruz <gülüyor> değil mi... ...aktör evet, kendisi... Evet. ...yüzüklerin Aynen. efendisi Frodo. lazım... <gülüyor> ...Frodo evet... <gülüyor> <gülüyor> ...Wooden Wisdom var... E, ...Turka Has Wisdom... Yahut dedik... Hı -hı. ...DJ Fets görüyorum... Evet. E, ...Grup Ses Beats... ...Bunlar e, yine El birlikte... ...çıkacak Hı -hı. DJ, Hı -hı. DJ gruplar... ...DJ gruplar... ...onun dışında harika bir grup görüyorum... ...Çes Daka... <gülüyor> Benim en ...belki Gökhan onunla ilgili bilgi verebilir... <gülüyor> ...aynen Gökhan söyledi ama... ...yani söylediğim gibi... ...Ziget'te izlediğim zaman hayranlıkla... ...ki bu sene Mançoğa kadar etkili... ...politik olarak... Hı -hı. Hı -hı. ...etkileyecek gruplardan biri. kokta da çok iyi bir performans sergilemişti ki... ...küçük bir sahnede sahne almalarına rağmen... ...bu festivalde en meraklı ve en <gülüyor> Beklediğim isimlerden <gülüyor> ...beklediğimiz isimlerden biri. isimlerden evet, Bir biri. de Ventham Bishops var tabii ki. Evet tabii ki Ventham Bishops var. La Rue var. O Yanlış da Fransız, <gülüyor> köylü. Evet, o, Fransız köylü müziği yapan bir grup. Oldu. O da biz... Çok seviyoruz, beğenerek Hı -hı. dinliyoruz. Bakalım Hı -hı. inşallah diğerleri de sever. Ee, tabii ki bir e, caz olarak Carmen Soza'yı evet. görüyorum ve gülümseyiyorum. Evet. Bandista var ve e, sanıyorum alternatif sahneye geçersek e, Tribalie, Burcu Tatlı Ses, frapan Cemiyette pişiyorum, Biz, Arslonga, 90 BPM, e, Roadside Picnic ve Cem Başak. Evet. Burada en çok da Burcu ses Arslong'a şu Hı -hı. an günümüzde çok ses getiren isimlerden biri. Cemiyet Tepeşiyorum benim çocukluğumun geçtiği evet, grup onlar Kadıköy'de. Dün yeni albümlere çıktı onu da Lila Records olarak biz çıkarttık. Onda Yıllar da sonra anne. dinleyeceğim için ben de çok Evet. Ben dinledim herkese. <gülüyor> Yok canlı. Ee, yıllardır Aynen. canlı dinlemiyordum. Bu Hadi. sıra bayağı konserleri var zaten. <gülüyor> E, ...albüm lansmanı gibi olacak onlar için Sanırım de zaten. Sanıyorum Burcu Tatlısesi'nde... E, ...güzel kokuyorum albümü... Evet. ...Lila Rikorsan Hı -hı. yayınlandı... ...geçtiğimiz evet. günlerde. Onun zaman... da ilk festivali olacak. Yani <gülüyor> lansman yapıldığı... ...bir konser daha verdi. Festival olarak onun da ilk festivali olacak. Harika. Heyecanlıdır o da. <gülüyor> Harika. Peki e, festival alanında e, 9 bin kişiyi gördük dediniz. Hı -hı. Bu seneki <gülüyor> beklentiniz nasıl e, rakamsal olarak önce sorayım? E, bu sene de yine o rakamlara inşallah ulaşacağız diye Hı -hı. düşünüyorum. E, ama yani kalabalık tabii ki de yani oradaki coşkuyu vesaire arttırıyor. Ama içerideki insanların e, ...kalitesi ve eğlenmek için geliyor olmaları zaten orayı birdenbire kalabalıklaştırıyor ve güzel bir ortam yaratıyor. O yüzden de böyle kişi olarak çok sıkıntımız olmadı hiçbir zaman. Bu Hı -hı. senede olacağını zannetmiyorum. E, rakamları şu yüzden konuşuyoruz. Mesela Avrupa'daki festivalleri anlatırken işte onların katılımcılarının büyüklüğüyle ilgili hani... ...dışarıdan katılmak isteyenlere hmm. bir fikir vermesi için... ...o zaman ortalama 10.000 bin kişilik bir festivalden tabii, tabii. bahsediyoruz. Ekşifes derken öyle. ki bence Türkiye için değil mi Gökhan çok e, önemli sayılar. Evet. Evet. Ya eş zamanlı iki tane zaten sahne var. Ee, daha da bir DJ sahnemiz daha olacak. Orada da e, özgün böyle... ...mesela siz de gidip çalabileceksiniz. Yani Hı -hı. öyle bir line up yapmıyoruz orada. <gülüyor> Ama Hı -hı. insanlar çıkıp e, orada çalabilecekler. Onu daha böyle kuytu bir köşeye koyup... ...öyle amatör DJ'lere oynayacağımız Süper bir yer misin? daha var. Harika. Peki e, festivale ek olarak e, festivalde müzik sahnelerine ek olarak Hı -hı. ne gibi e, etkinlikler olacak? E, dediğim gibi işte sponsorlarla Hı -hı. kurguladığımız oyunlar var... Ee, hmm. Mesela işte bungee jumping olacak. Ee, orada ağaçların içine atlayacaklar. <gülüyor> Atlar <mısın gülüyor> Öyle. Ya. Değişik. O her sene olan ve çok da sevilen bir etkinlik. Önü hiç boş durmuyor. Ee, ben onu pas geçebilirim sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Festival aktiviteleri oluyor. Genelde... Şimdi onlar sürpriz olsun o zaman. Söylemeyeyim oyunlar tamam. vesaire. O zaman katılmayı düşünecekler için... ...hani sadece bu saydığımız hı hı. harika line-up değil... eğlenceli sürpriz aktivitelerde olacak. Aynen öyle. Süper. Ee, peki Ekşifes'te... Hmm, ...basının ilgisi nasıl? Basının ilgisi... ...çok iyi. Yani özellikle... ...biletli olarak... Ee, ...çıktığımızdan beri iki yıldır çok fazla ilgi var. <gülüyor> Belki bu sanatçılardır, yani seçtiğimiz sanatçılardan dolayı olabilir. işte Geçen sene Manuçaylı, <gülüyor> bu sene Selda Bağcan, yavut ve işte Carmen Souza basında bayağı ilgi gören gruplar. <gülüyor> ee, o yüzden çok fazla sıkıntı çekmiyoruz o konuda. Güzel. Ee, Bakalım göreceğiz yani zaten öncesinde ve sonrasında çok röportaj talepleri var. Ee, geri çevirmemeye çalışıyoruz gruplarda e, sağ olsun hiç öyle hayır vesaireci gruplar değil. Basınlı güzel bir festival olacak diye düşünüyorum. <gülüyor> Süper. Ee, şey konusu enteresan tabii yani son iki yıldır daha çok ilginin olması evet. o dikkat çekici bir özellik Aynen. yani isimler artı belki de Hı -hı. Değil mi? açılmış olması yani böyle bir alternatif festivale hem insanların bu kadar ilgili olması o Türkiye açısından bence çok iyi bir durum yani çünkü bizde genelde işte hep konuştuğumuz gibi line up beklentileri Hı -hı. böyle büyük isimler olsun Hı -hı. bu kadar alternatif bir isme İki yıldır, geçen yılki de aynı şekildeydi. İlginin artması gayet güzel. Daha da artsın <gülüyor> diyoruz. Yani zaten biz onu e, başarmaya çalışıyoruz. <gülüyor> yani böyle işte line up'ta aslında çok da böyle milyon dolarlık işte isimler olmasın. Ama insanlar <gülüyor> o festivale sadece... Festival olduğu için yani ekşi fest olduğu için gelsinler. Çünkü bilsinler ki orada onlara zaten kötü müzik dinletilmeyecek. İşte kötü aktiviteler olmayacak. <gülüyor> yani başları gelecekler ve eğleneceklerini <gülüyor> bilsinler istiyoruz. Ya festival ruhu aslında Aynen bu. Öyle. ki evet. Bizim yani bu programa başladığımızda ilk insanlara aktarmak istediğimiz genelde festival kültürünü <gülüyor> anlamaları ve line up aslında çok... Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Daha önce Ziget konuk aldığımız aynı şeyi söyledik. Yani çok büyük isimleri, Foo Fighters'ı benzer isimleri hem stadyumlarda hem büyük konser yani, mekanlarında evet. zaten gidip rahatça dinleme imkanı buluyoruz. Ama işte alternatif isimleri Hı -hı. festivalin çıkışından beri evet. asıl amaç bu olması gerekiyordu. Şimdi artık çok evet. kitledi işte yani bizim tabii biraz daha sert miydi? <gülüyor> Festival kitlesinin görüşümüz yani biz genel olarak çok oturmadığını düşünüyoruz. Evet. Sizin. Yani insanlarda zaten bilet alma kültürü çok fazla yok. Evet. Yani bu küçük Hı -hı. konserlerde de var, festivallerde de var. Bilet almayı sevmiyoruz. Yani ama bu organizatörleri de sanatçıları da çok fazla etkileyen tabii e, ki bir şey. Hı -hı. Yani dünyadaki festivaller Türkiye'de de tabii ki de yapılabilir. Yani bir haftalık Yedi sahneli işte on 15, 15 headliner'lı vesaireli <gülüyor> festivaller tabii ki de yapılabilir. Yani <gülüyor> bunun için çok fazla organizatör de var, sanatçı da var. Yani her şey var ama maalesef bilet almıyor <gülüyor> insanlar. Yani... Garip bir de yani insanların müzik zevki de artık çok ileri düzeye evet. geldi. Ki bu kadar çevrenizde baktığınız zaman binlerce yüz binlerce hatta insanların... Aynı tarz müzik dinleyip de etkinliklerin bu kadar ıı, bilet satamaması çok zorlayıcı bir şey. Yani bir de eklemek durumu yani sadece Hı -hı. Iı, şey diye bakılıyor. Yani sponsor bile olduğu zaman bunların çok büyük sponsorları var ve iyi para alıyorlar. Grupları Hı -hı. getiriyorlar aslında öyle bir durum yok. Çünkü evet. sponsor durumları ki son yıllarda alkol firmalarının Aynen, sponsoru öyle. verememesinden Hı -hı. ötürü çok Hı -hı. zorlaştı. Ve ama bu dışarıdan grubun, böyle algılanmıyor. tabii yani. grubun bir kaşesi var. Kaşesini ödüyorsunuz ki 500 dolarlık bir grubu bile getirseniz bunun uçağını, tabii. otelini, Aynen. buradaki diğer masrafına kalktığınızda binlerce dolara ulaşıyor. Aslında çok basit ve yani ucuz Makanitiz gibi görülüyor ama. aslında. aslında yani. Yani herkes evet. çünkü yani bizde genelde de öyle. Futbolda da herkes hakemdir, Hı -hı. herkes futbolcu herkes evet, teknik evet, direktördür. Evet, evet. Organizasyonda da herkes <gülüyor> organizatör. Evet, Ama evet, biraz biz... içine girmeden anlaşılamayacak konulardan evet. biri. Aynen, aynen. Ee, bir de festivale güvenmiyorlar. Yani biz <gülüyor> yurtdışı festivallerine bakıyoruz... ...early bird dedikleri bir şey var hı hı. işte nedir... ...erkenden o festivali alanlara bir indirim yapılıyor... ...ve hiç isim açıklanmadan... ...ve hiç isim açıklanmadan... ...ve o biletler soldat oluyor... Evet. ...tamamen tükeniyor... Evet. ...neden çünkü biliyorlar ki o festivale güveniyorlar... ...dediğiniz hı hı. gibi bunlar bana kötü müzik dinletmez... Hı hı. ...ülkemizdeki örneklere bakıyoruz... Bir tane böyle isim açıklayıp hadi Hı -hı. erken dönem diyorlar ki açıklamak zorunda evet, da değiller. Aynen. Herkes Aa, bir isim açıkladı işte bize bilet satıyor Hı -hı. kafasına giriyor. Bence işte bu e, festival dinleyicisinin bilinçlenmesi lazım. Hı -hı. Festivale evet. güvenmesi lazım. Festivalin ismine ki bu bahsettiğimiz festivaller kaç Hı -hı. yıllardır yapılan aynen. şeyler. Geçen hafta konuşmuştuk yani Vanla bu durumu. Hı hı. İki isim açıkladığı zaman yaşandı. İki <gülüyor> tane isim açıklayıp da işte bilet mi... Bilet mi mı bekliyorsunuz gibi. tepkiler geldi. Ve yani şimdi... Vanlav dediğimiz festival yıllardır. Yani Aynen, evet. ben Vannav'la büyüdüğüm açıkçası... <gülüyor> <gülüyor> Yani, çok ilginç. O yüzden birazcık böyle sizin kitleniz bana sanki daha Ekşifes'te güvenen bir kitle evet. e, gibi geldi kulağıma. Ne güzel. <gülüyor> Ve bunun o evet. yüzden çok değerli bir şey. Aynen. Özellikle Türkiye'de Hı -hı. günümüz şartlarında çok değerli bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü sözlük çok sevilen bir mecra. Aynı zamanda çok eleştirilen bir mecra. E, o yüzden hani festivalin zorluğunun yanı Hı -hı. sıra o sözlük kitlesi öyle bir kitle ki sahip çıktı mı da gerçekten sahip çıkıyor. Eleştirse de sahip evet. çıkan Hareketli. Aynen öyle yani Aynen. eleştiriyorlar ama bakıyorsunuz ki orada gayet güzel eğleniyor gelmiş. Aynen. Eğlenmeye Anladım. gelince da birazcık daha şeyler yumuşuyor. Ama organizasyon sıkıntıları festivaller için çok şey, zorlayıcı yani. Organizatör olmak, Aynen. günümüzde bu işi yapmak, çok büyük line-up'larla çalışmıyorsanız gerçekten evet. çok meşakkatli, bol şans diliyorum bu çok anlamda da. Ne kadar zor. Evet şimdi yavaş yavaş artık programın sonuna geldik. Toparlayıcı bir şeylerle kapatalım istiyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, ben anlamadım evet. nasıl geçtiğini. <gülüyor> ben de öyle. <gülüyor> ee, siz zaten geleceksiniz festivale. Evet, evet. festivale geleceğiz. Evet. Keyifli röportajlarda Aynen. inşallah olacak. İnşallah. Çok severek katılacağız. festivale. sene festivali. yağmur da beklemiyoruz. İlk defa bir Ekşi Fest inşallah yağmursuz <gülüyor> olacak. Harika. O zaman 30 Mayıs'ta Ekşi Fest'te herkesi bekliyoruz. Seda evet, Hanım çok teşekkür ben ederiz. Çok teşekkür Bugün ediyorum. konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ, için sağ olun. Evet, Açık Radyo 94.9'da bugün Leyla Event'ten Seda Özer konuğumuzdu. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileşen. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Festival günlükleri. Yüzyıl Festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar: Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo Program Destekçisi olun.